...Mehveş Evin ve Serkan Ocak. Günaydın. Açık Radyo 94.9'dasınız. Ekonomi Ekoloji programını... E, ...bugün ben Mehveş Evin... E, ...sunacağım. Çünkü Pelin Cengiz ve Serkan Ocak... ...işleri nedeniyle aramızda değil. Gerçi Serkan olsaydı... E, ...bu hafta Hürriyet'e yaptığı... ...Yassıada haberinde konuşmak isterdim. E, Hürriyet biraz tuhaf bir başlıkla vermiş... ...Yassıada dikleşti diye... Tamamen beton ıı, olmuş ıı, da bütün bitki örtüsü yok edilmiş. Fakat ıı, Serkan geldiğinde ıı, bunu konuşmak, detaylarını almak daha doğru olacak. Bugün ıı, şöyle bir şey yapacağız. Konuğumuz ıı, stüdyoda Pınar Demircan, Nükleersiz Ork ve Yeşil Gazete'den ıı, nükleer meselesine fena kafasını takmış ve çok iyi takip eden dünyadaki gelişmeleri de takip eden biri. E, ...doktorasını e, yapıyor bir yandan... ...sosyolojide... E, ...Akkuyu nükleer santraliyle... ...ilgili... E, ...birkaç gün önce... E, ...tekrardan bir bilirkişi... E, ...keşfi oldu... ...bu tabi e, medyada... ...pek yer almadı hatta hiç yer almadı... ...diyebiliriz halbuki çok önemli... ...bir mesele yani Akkuyu... Nükleer, ...nükleer santralinde neler oluyor... E, or, ...orayla ilgili... E, ...gerek... ...santral tipi, gerek jeolojik yapı, gerek nükleer atık ve e, bunun yanı sıra pek çok e, konuda soru işaretleri ve çok ciddi sorunlar var. E, bu nedenle e, Pınar da Yeşil Gazete'ye çok güzel e, bu keşifle ilgili birbirini izleyen e, yazılar yazdı. Burada e, şimdi ona soracağız... Neler oldu bu e, bilirkişi heyetinin e, bu raporun önemi nedir diye. Evet hoş geldin bunlar. Hoş bulduk teşekkür ederim Mehmet. Şimdi öncelikle tabii o yazıları yazmak hani çok şey detaylı bir bilgi almaya gerektiriyor. O yüzden ben bana bilgi veren hani avukat arkadaşlarım olsun hani o davayı takip eden işte Tabipler Odası, Türkiye Barolar Birliği, işte Egecep, işte başka Yeşil ve Sol'dan katılımcılar hep davaya müdahil olan isimlerden temsilcilere çok teşekkür ediyorum. Yani beni çok iyi beslediler. Ben de onlardan aldığım her şeyi kamuoyuna. Yansıtmaya çalıştım derdim de bu oldu yani Çok iyi yaptın evet. ee, Peki baş, bir takım başlıklardan Bahsettik programdan önce <gülüyor> ee, Bu Bunları Açar mısın bize ne, neler konuşuldu Yani dünkü önceki günkü Keşifte Neler ön plana çıktı? Hı hı. Evet ben yazılarımda e, keşfi hı hı. ikiye ayırdım. E, bir salonda görülen e, dava e, metinleri üzerinden bir de e, saha. E, zaten bunlar birbirini takip ediyor neticede benzer şeyin fiili olarak sahada hı. sorgulandığını görüyoruz. Şöyle küçük bir şey yapabilir miyiz? Zaten e, bir bilirkişi keşfi 11 Temmuz'da yapılmıştı. Hı, evet. E, şimdi neden yapıldı? Evet, e, şimdi jeofizik bilirkişisi inceleme yaptı. Çünkü bu e, o halden sonra Hı. kanun hükmünde kararnamelerle bir takım değişiklikler e, yapıldığı için... ...işte e, o dönemde e, görevden e, azledilen e, bir isim var. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden. E, onun yerine İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Fakültesi'nden e, bir e, öğretim görevli atandı. Emin Demirbağ. O bu konuda tekrar hakim aynı kişiydi. Ve hakimle birlikte orada yer aldılar. İşte davayı müdahil olanlar sorularını yönelttiler. Dava, davacılar davalılar bir aradaydı tabii ki. Yani neticede 11 Temmuz'un bir devamıydı bu. Fakat jeofizik ağırlıklıydı. Buna rağmen örneğin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan temsilciler de tabii ki bulunuyordu. Hukuk müşaviri vardı. Ee, buna rağmen e, şey e, yani e, dışına da çıkıldı jeofiziğin. E, hakim ve bilirkişi de buna itiraz etmediler. Her şeyi konuşabiliriz dediler. Keza e, video kayıtlarından zaten izleyecekmiş e, bilirkişi e, tüm davanın detayını. Çünkü ha, bir bakıma hakikaten haksızlık. Yani diğer bilirkişiler her konuda yorum getirebiliyorlar ama burada tek sadece jeofizik bilirkişisi o, o, yani je, jeofizik e, keşfi yapılıyor diye e, diğer konulara Hakim olmamak çok doğru olmazdı herhalde. Video kayıtlarından bu takibi yapacağını söylediler. Burada davacılar sivil toplum davalılar da NGS Akkuyu şirketi değil mi? Evet. Yanlış, evet doğrudur. Evet. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da işte devlet nezdinde temsilcisini bulunduruyordu. Fakat 11. Temmuz'da da belirtmiştim. Son derece yakın bir duruş sergiledikleri gibi 5 Aralık'ta da farklı bir tablo yoktu orada da. Hı hı. Yani hatta biz kendi aramızda da çok gülüyor. Hani acaba Akkuyu nege ...hisseder mi, yoksa Çevşehircilik Bakanlığı'ndan kimse gelmedi mi gibi e, bir takım <gülüyor> e, konumlar, konu konuşulmuş orada. Evet, e, şimdi fay attığının riskleri konuşulmuş e, davada. Tabii. Burada e, biz genelde Ecemiş fay attığından bahsediyoruz, AKÜ'yu, nükleer santrali söz konusu olunca ama hı hı. davada da gündeme gelmiş... Mesela Kozan hı hı. ve Güney Kıbrıs'la ilgili de bir takım hı hı. sorunlar var. Evet. Yani bir risk teşkil ettiği hı hı. konusunda. Şey zaten 24 kilometre mesafede bu Ecemiş fay hattı bir de Kozan fay hattının oldu. Bu Profesör Doktor Cenk Yaltır'ın makalesinde de geçer ben de bahsetmiştim yazımda bu e, kozan e, fayattığı bir tehlike. Yani örneğin e, 90'dan önceki mesela Akkuyu'ya yer lisansı 76'da verildi. O zaman yapılan deprem etüt e, vesaire o takım araştırmalar, raporlarda e, görülmeyen fayatları 91'deki tekniklerde e, yapılan de, tekniklerle yapılan araştırmalarda görülüyor. Yani bu bugün bilim insanları tarafından söyleniyor. 2007'de, 2008'de de zaten bilim insanları bildirgesi imzalanmıştı. 206 bilim e, Bilim insanı itiraz etti Akkuyu'ya kaldı ki Tolga e, Yarman e, Profesör Doktor Tolga Yarman imza veren bir isimdir kendisi çok çok daha önce e, 90'lı yılların evet. başında e, itirazlarını dile getirmişti e, kriterler değişmiştir bunun e, tekrar yapılması gerekir e, şeklinde. E, yeni tip santralle ilgili de bir takım e, endişeler dile getirildi değil mi? Bu VVR-120 e, ile ilgili. Evet evet hatta çok e, ilginçtir. E, Rusya'da e, bunun e, Rosatom e, testini yapıyordu. Şimdi neticede denenmemiş bir nükleer Hı -hı. reaktör e, akkuyu da kurulacak olan. E, bu da e, testleri yapılıyor. Tasarım aşamasında yani. E, do, dolayısıyla e, geçenlerde e, büyük mevzu oldu. Bir e, patlama dendi ama bu aslında jeneratör patlaması. Yani biz patlama dediğimiz zaman... Yani nükleer reaktör yapar evet. maazallah. <gülüyor> e, fakat e, bu jeneratör patlaması e, dolayısıyla hani e, tamamen insan hatası, üretim hatası e, söz konusu. E, ben burada e, biraz hani zamanı kaçırmayalım diye bir, bir kaç başlık e, atmak istiyorum. Çok iyi e, Şimdi e, burada evet bir tasarım ürünü olması e, bir problem nükleer santral için. E, fakat e, biz bu Akkuyu e, bilirkişi e, keşfinde 5 Aralık'ta çok önemli bazı itiraflara şahit olduk. Yani bunlar hep hmm. e, he, nükleer karşıtı mücadeleyi yürüten, 40 yıllık mücadeleyi yürüten insanların dilinde olmuştur. E, fakat ilk defa e, bir Rosatom'un e, Akkuyu'nun EGS yetkilisi tarafından, inşaat direktörü Çerdens ise bu kişi kabul etti bunları. Yani hem de hiç kabul etmemeyi düşünmeden, bence dilde çok büyük problem, yeterince uyaramamışlar anladığım kadarıyla ne, ne, Rusları. Ne, ne, ne, ne, <gülüyor> Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile devlet tarafından hmm. e, biraz şey... E, e, ...konu kapatılmaya çalışılmış. Birincisi kaza olabilir. Her ticari risk, her ticari faaliyet bir kaza içerir. Yani nükleer santral kurmaya sadece ticari faaliyet olarak bakabilen bir mantıktan bahsediyoruz burada. Hiç şaşırmadık evet. tabii ama yine de biraz daha politik davranabilseydi o sırada. Şimdi bunun altında ben kompozisyon yazarım da <gülüyor> evet. şu anda hemen başlıkları atayım. Çünkü tamam. en endişem söylemem gerekenleri söyle söyleyememek Elbette. 30 dakikada diye. Hatta 15 dakika Çünkü diğer yarım saat diğer 15 dakikada da bu uluslararası meseleleri konuşalım demiştik şimdi bir de şey önemli bu yani Çalışma Şehircilik Bakanlığından pardon Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Zeynep Erben e, hukuk müşavirinin e, bunu kapatmaya çalışması. Hani e, bu konu işte burada niye konuşuluyor gibi. E, ve, ve bir diğeri e, işte soğutma suyu pompası. Mesela 11 e, Temmuz'da soğutma suyu pompası ile ilgili bize başka bir bilgi verildi. Ben o zaman Akku'ya gitmiştim zaten. E, başka bir bilgi verildi. E, alternatif yöntemler falan konuşuldu. Alternatif e, enerji e, kullanılmayacak gibi bir açıklamalarda. Açıklama yapıldı. Halbuki pompa bile farklı tipte yani. Soğutma pompası, ana pompa normalde motorlu çalışırken e, yani suyun e, işte soğutma suyunu alacak. Tabii şimdi herkes e, aynı şekilde e, bilmiyor hani teknik. E, konuları. O yüzden ben mümkün olunca basit söylemeye çalışıyorum. E, yedek pompa ise sıcak suyun yükselme prensibiyle çalışıyor olacak. Yani tipleri farklı. Ben burada bilim insanlarına seslenmek istiyorum. Gerçekten hani bir şeyin yediği bir şeyin onun aynısıdır. Hani neden burada e, soğutma e, pasif soğutma yapılıyor? Yani bir deprem olduğunda bir elektrik kesintisi yaşandığında soğutma yapılamazsa eğer o zaman e, yani bu yedek pompanın yerin ee, yer çekimine bağlı sıcaksın yükselme prensibiyle çalışması ne kadar aynı şekilde soğutabilecek bu reaktörü ben. Burada çok ciddi bir soru işareti var bunu yazmadım ama. Hani biraz çünkü objektif yazmaya çalıştım açıkçası. Ee, ve Akku'yu atık sahası olacak şeklinde bir itiraf aldık. Hep bunu savunmuştur nükleer karşıda. Yani o gün Ayto Atıcı da Mersin Milletvekili söyledi. Ee, yani atık sahası e, yapacaksınız dedi. Ee, bunu şeyde kabul etmediler e, salonda. E, ...sahada kabul ettiler. Sahada Rosatom temsilcisi... ...evet atık sahası olacak burası dedi. Biz Ruslar almayacağız. Biz üçüncü dünya ülkelerinden almayız atıkları dedi. En büyük tartışmalardan biri... Üçüncü dünya ülkesi olarak bir de aşağılandık. <gülüyor> yani hani... Artık hani, vuruldu. Ona, ona pek <gülüyor> taktığını zannetmiyorum. Ee, özellikle e, de üçüncü dünya ülkesi olmak isteniyor gibi. Ee, evet. Fakat bu nükleer atık meselesi... ...yani hepsi çok önemli ama... ...nükleer atık konusunda bu programdan programda da defalarca dili getirdik. Ee, nükleer atıkların e, doğada yok olması ve onları e, yani radyasyonun sızmasını önleyerek saklamak çok çok büyük bir dert. Çok çok büyük maliyet. Hı hı. E, Almanya'da da en bu işlerin en e, titiz olarak yapan e, bilimsel olarak takip eden Almanya'da dahi bu konuyla ilgili nükleer atığı ne yapacağız konu, konusu ee, ...en büyük açık yani nükleer santrallerin karşısında Kesinlikle. duran en büyük e, sorun. Kesinlikle. Bir şey daha söyleyeyim. Evet. Oradan bu dediğine gelmek Hı -hı. istiyorum. Çünkü orada önemli bir işaret var. Ee, Şeyde, Çetle ilgili bir mesele. Şu anda e, nükleer karşıtı mücadelenin eli son derece güçlenmiştir. Evet. E, çünkü Akku'yu ne gelirse müthiş bir usul hatası yaptı. E, bu da e, 2015'te yeniden e, lisans başvurusu, ön lisans almış... E, ...2015'te... E, ...yani şöyle bir şey oluyor... E, ...2015 öncesinde... ...lisans artı chat e, şeklinde bir uygulama vardı... ...yani lisans alınıyor... ...sonra chat alınıyordu ki biz bu chat biliyorsunuz jest, biliyorsunuz... ...jest olarak gördük... ...Putin'e jest yapıldı ve 2014'te verildi bu... Evet. E, ...chat onayı... E, ...sonra... E, Tayekle yazışmalar yapılıyor. Bunlar bilim insanlarından, e, bana okurlarımdan da hani geliyor mektuplar. Birisi de bilim insanı e, bir araştırma yapmış, e, Itüde e, jeofizik profesörü, e, diyor ki e, burada e, Tayek yeniden e, sismik değerlendirme e, raporlarını de, gözden geçiriyormuş ve onay vermemiş henüz. Bunun onay verilmemesi. Çette söz konusu olamaz yani çetlerimizse eğer bunun tekrar onay sürecinde dillendirme olduğuna dair bir dillendirme yapılması çok enteresan bir şey. Evet. Bu da şunu gösteriyor zaten diğer taraftan da avukat arkadaşlarım beslediği mesele. Dediler ki onlar da yapmışlar araştırma ön lisans, ön lisans alma, almış Akkuy'un EGS yani yeni yani bir lisans. Heh, e, şimdi ikisini gerçekten. birleştirirsek Hı -hı. bunların bir e, sismik araştırmalar saha sismik araştırmaları değerlendiriliyor. Öbür tarafta diyor ki ön lisans aldı. E, demek ki e, 2015 EPDK Enerji Piyasası Değerlendirme Kurulu'nun bir madde değişikliği söz konusu olmuştu. E, buna göre e, işte ön lisans e, chat sonra da lisans alınacaktı. Buna geçmişler. Akkuyu bilmeden Akkuyu NGS bunu uygulamaya koymuş. Diğeri geçersiz otomatikman. Dolayısıyla e, yani burada e, şu anda biz yeniden chat alınması için bastırabiliriz. Akkuyu NGS için. E, nükleer. E, karşıtlar için müthiş için. bir haber. Evet. yani, Müthiş evet. bir açıkları var şu anda. Evet. Başka? Evet, e, evet. Mükleer <gülüyor> atık konusunda bir şeyler daha söyleyecek. Evet, Bunlar. evet. Hemen söyleyeyim onu. Şimdi ben e, şeye dikkat çekmek istiyorum. Burada bir arkadaşımız da küresel ısınmayla ilgili de e, bir takım yazılar yazıyor. E, o hakikaten e, yazımda da bahsettim. E, şey önemli yani... E, bir kere e, küresel ısınma deniz seviyesinin yükselmesi demek. O atık sahalarının deniz, sular altında kalması nükleer santralin içine de e, o suyun girmesi. Yani şu andaki zemin seviyesinde ya birebir evet. soğutma evet. suyunu da almak için. E, dolayısıyla bir küresel ısınmayla 60-80 metre deniz seviyesinin 30 yıl içinde bu olacak Ömer Madra da söylüyor evet. bunu sabahları her sabah dinliyorum ben evet. onu yükselince nükleer santral su içinde kalacak atık sahası su içinde kalacak ekosistemi karışacak demektir bu yani atıklar yani kısacası küresel ısınma riski göz önüne alınmıyor. Ben iki senedir Fukushima'ya da gidiyorum. Orada da bir takım hani hep bu verileri birleştirince gerçekten inanılmaz şeyler ortaya çıkıyor. Deniz suyundan yani soğutma suyunun daha kolay alınabilmesi için 10 metre alçaltıldı zemin. Hmm. Bir de kazındı bir yani de. ayrıca ana. Hani. Bu Ak akuyu da. Akuyu da tabii ki ben bunu orada da sordum. İlk keşifte sormuştum. Ee, ve evet, 10 metre alçaltıldı e, dediler aynı şekilde. Fukushima'da da öyle bir şey olmuştu ve bu Fukushima'da e, farklı bir etkisi olmuştu. Orada yeraltı suyuna kolaylıkla radyasyon karışmıştı. Ben orada burada yeraltı sularını da sormuştum 11 Temmuz'da. Evet. Ona dair çok bilgisi olmadığı için zaten bize baksanız 11 e, baksana <gülüyor> <gülüyor> 11 Temmuz'da sürekli şey yapmışlar yani e, bir takım yanlış bilgiler hani örtüşmeyen şeyler var. E, o yüzden e, şey hani ilginç e, gerçekten. Akkuy ile ilgili e, başka söyleyebileceğimiz bir şey var mı? Yani bunlar çok önemli bilgiler. Hı hı. E, yani kaza şunu, şunu riski. Şunu izninle, hı hı. izninle şunları söylemek Tabii istiyorum. Tabii ki. E, bu... E, şimdi... Bir nükleer santrali düşünelim. E, neler var? Deprem tehlikesi e, söz konusu. E, şimdi e, insan evet deprem tehlikesi var ama Rusların yaptığı VVRE 1200 e, deprem e, olan bir bölgede değil. Dolayısıyla deprem testleri vesaire yapılmıyor. İkincisi insan zaten bir tehlike yani deprem olmasa da nükleer patlamaların olduğunu, nükleer santrallerde kazalar olduğunu gördük. Nerede gördük? Çernobil'de gördük. Ee, şeyde 3 e, mil adasında gördük. Bunlar sadece bilinenler. Bir de diğerleri var arka planda. Yani e, 50 küsur kaza söz konusu e, dünyada. Aslında da bilinmiyor bunlar uranyum madenleri. falan kamuoyuna hiç e, şey yapılmayanlar var. Eee var. Tabii tabii. Mesela Japonya'da 19 ayrı kaza olmuş duyurulmadan. Japonya gibi bir e, toplumda yani demokratik olduğunu savunmuyorum ama yani genelde bir şey yani düzgün yaparlar hani birbirlerine saygılı toplum özünde öyle bir inanış vardır. Şimdi bir nokta daha var. Nükleer santral söz konusu olduğunda bir felaket halinde yangın söndürme de problem. Bu şimdiye kadar hiç konuşmadığımız bir şey. Ama acil durumda mesela Fukushima'da neler oldu? Bir speedy sistemi vardı ellerinin altında. Bunu kullanmayı unuttular panikten. Yani nükleer e, kaza halinde e, rüzgarın ne yönden eseceğini, radyasyonun ne taraftan geleceğini kendilerine gösterecek teknik bir altyapıları vardı. Dünya kadar para ödeyip de e, kurdukları bir altyapı ve e, bunu kullanamadılar. Akıllarına bile gelmedi panikten. Bu bir. E, ikincisi e, şey e, Çernobil'de örneğin patlama olduğunda suyla söndürmeye çalıştılar. Ölümcül kül dağıldı. Bunun sonra nitrojenle söndürmeleri gerektiğini anladılar. Yani patlama olduğunda bile bir felaket senaryosu yaşanıyor. Yani hani ne yapacaklarını hala bilmiyor yetkililer. Hapların dağıtılmaması falan onları konuşmuyorum bile. Üçüncüsü, üçüncü aşama. Deprem'de bir insan hatası e, söz konusu diyoruz ya. Bir de ayrıca kendi kendine eskime hali var. Bunu da Belçika'da görüyoruz. Her yerde bunların örneği. Belçika'da da kırıklar, çatlaklar oluşuyor ve zaman içinde eski nükleer santral ve inanın e, bizi çok büyük felaketler bekliyor. Önümüzdeki 20-10-20 e, yıl içinde çok büyük nükleer felaketler bekliyor. Çünkü sökümü de bunun problem. E, kullanılmış atıkların havuzlarda tutulma şimdi akü yakıt e, atık havuzu e, atık e, alanı olacak dedik. Neden olacak? Olmak zorunda zaten. Ama bunu kabul etmiyorlardı olmak zorunda çünkü e, kullanılmış e, yakıt çubuklarının en az 10 yıl o sahada kıpırdatılmadan havuz içinde bekletilmesi gerekiyor. Hı hı. Şimdi Fukushima'da bir, geçenlerde bir deprem oldu. O depremde soğutma suyu aniden e, evet aniden e, şey e, durdu. Durma sebebi elektrik kesintisi değildi bu sefer. Neydi? Bunu da e, ilginç buluyorum. Nehir akıntısı ters dönmüş. Depremden dolayı ve tıkamış boruyu. Şimdi bir arıza olmadığı için de yedek boru devreye girmiyor. Dolayısıyla hani beklenmedik bir şeyle karşılaşıyorlar. Çözümleyemiyorlar ne olduğunu da. Şimdi burada bir süre bekliyorlar. 28 dereceye kadar çıkıyor ısı. Normal şartlarda mı 20 derecelerde değil, emin değilim ama. 28 dereceye kadar çıktığı söyleniyor. 55 derecede ısı yani reaktörün ısısından bahsediyorum. Çünkü soğutma suyunun pompasından bahsediyorum aynı zamanda. Bu da e, 55 derecede patlamaya dönüşüyor. E, şimdi e, yani elektrik e, kesintisi olmasa bile... ...mekanik bir takım sorunlar yaşanabiliyor. Soğutma suyu çok önemli. Yakıt havuzu soğutulmadığı için Fukushima'nın bir benzeri yaşanabilirdi... ...Japonya'daki en son depremde. 28 dereceden 55 dereceye çıkması da herhalde... ...bir gün içinde olmayacak şey değil yani. Korkunç bir şey. Evet. Ee, ve halkın ne kadarı ...bundan haberdar, bu risklerden... ...haberdar. Evet. Çok çok azı. Yani bir de e, fukuşma... Çok... ...olduğu zaman e, mesela deniz suyunu... ...kullanmadılar hemen. Reaktörler... ...bozulur diye kullanmadılar. Hep mi maliyet... ...odaklı olacağız yani. <gülüyor> Hep mi? Daha doğrusu... ...kar odaklı pardon. E, yani e, burada e, deniz suyunu... ...son kertede kullanmak zorunda kaldılar. Artık çıkılamayacak... ...bir duruma girdiklerini anladıkları zaman... Bu çok üzücü. Bu çok üzücü. Evet. Ee, tabii şöyle sen e, Fukushima başta olmak üzere e, dünyada da hem nükleer santrallerle ilgili neler olup bittiğini takip ediyorsun. Evet. Ee, o yüzden şimdi hiç ara yapmadan devam edelim. Ay çok teşekkür ederim. Nasıl neler olup... konuşacağımı şaşırdım artık dilim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yok yok çok güzel ee, anlattın akuyu, akuy ile ilgili de e, çok önemli mesajlar ve e, hani bunlar belki biraz zart tartışılır e, çok iyi oldu. Şimdi biraz da dünyada nükleer santrallerin durumuna. Ee, bakalım istiyorsan hı hı. Hı hı. E, onunla ilgili bilgilendirir misin? Tabii. Ee, şimdi bir kere e, her yıl bir nükleer enerji e, raporu yayınlanıyor. Bunda artık e, yenilenebilir enerjilerin ağır bastığını görüyoruz bu rapor içinde. Ben de elimden geldiğince bunu Yaşı Gazete'de yazmaya çalışıyorum. E, bu e, Mesela bunu seneye çok daha... Ee, gelişmiş halde göreceğiz, yenilenebilir enerjilerin e, oranının arttığını göreceğiz. Neden? Çünkü Güney Afrika e, en son e, bu şeyden çıktı, e, nükleer e, planından çıktı, Vietnam çıktı, Tayvan daha önceden çıkmıştı. Yani bu nükleer santral kurma heveslileri şu anda Türkiye. Çin ve Rusya yani bu bizim için çok acı bir tablo maalesef gittiğimiz yön ortada çok çeşitli veçelerden de baktığımızda hani meseleyi tek yönden zaten çözmek mümkün değil. Özünde demokrasi sorunu yatıyor bunun yani siyasi kararlarla ekonomik planların yapılıyor oluşu. Ee, ve tabii ki toplumsal sonuçları olacak bir takım e, meseleleri e, hiç e, düşünme, düşünülmüyor oluşu bu meselelerin. E, demokrasi sorunudur. E, şimdi e, ama Güney Afrika'ya bakıyoruz. Şimdi Mandela ülkesi hani gurur duyuyor olmalı bence oradaki nükleer karşıtları bu e, durumla. Çünkü e, yani TEDAŞ'ın yetkilisini ben hayal edemiyorum ki biz nükleer santral ...nükleer enerjiyle evlendik mi ki hani biz bununla devam etmek zorundayız yolumuza desin. Ee, yani hani e, tamamen e, şey e, bizim işte bu kadar pahalı bir enerjiyi kullanamayız. Ya zaten ekonomi ön plana çıkıyor açıkçası. Paha, yani çok evet. pa pahalı, kurulması geç sürüyor ve sürekli de e, bunu satmak isteyenler... ...nükleer santrali ihraç etmek isteyenler aslında Japonya gibi artık böyle... Yani Japonya örneği çok iyi oldu aslında. Fukushima'da bütün nükleer santrallerini kapattı. Şu anda batısı tamamen fay hattı kırığı olduğu anlaşıldı. Nükleer santrallerini açamıyor ve kullanamadığı teknolojiyi de Türkiye gibi ülkelere satmaya çalışıyor. Hindistan'a da satmaya çalışıyor. Böyle bir durum var. Ben bir tekrar Güney Afrika'ya dönüyorum. Güney Afrika'da şimdi sekiz reaktörü iki reaktörü vardı. Sekiz reaktör kurma planından vazgeçti en son. Biz de geçen ay Arif Ali Cang'ın nükleersiz gelecek ödülü aldı biliyorsundur. Evet. Bu çok önemli bir ödül. Yani dünyada Biz Türkiye ilk <gülüyor> defa evet Türkiye ilk defa bu ödülü aldı. Tabii ki de kırk yıldır çok çok müthiş şeyler yapılıyor Türkiye'de. Yani ben kırk yıllık mücadeleyi çok önemsiyorum. Çok değer veriyorum. Nükleer karşıtı platform olsun. E, o çatı altındaki bütün de, e, derneklerin, bileşenlerin ayrı ayrı çabaları olsun. Çok değerli. Ama e, yani bunun bilinmesi de hani doğru kanallara iletmek de önemli. Gazi Emir'de Manisa, e, Gazi Emir'de kurşun fabrikasındaki nükleer atıklarla ilgili çalışmalar yaptı Arif Ali İşte Manisa'da e, e, Kisik, e, şey, Söke Kisik'te ee, bir takım Parmanisa e, köprü başında Söke Kısırda e, işte uranyum madenleriyle ilgili çalışmalar yaptı. Ve bir de gönüllü yapıyor oluşu tabii bunları ayrı bir mesele. Yani ödüllü layık görüldüğü neticede diğer ödül alan birisi vardı mesela. O da Sepepe. Biz ondan çok etkilendik. Ben hızlandım farkındaysa bu konuyu da böyle evet. uçurmaya çalışıyorum. Sepepe diye bir şeyle nükleer işçisiyle nükleer santralde çalışmış olan bir işçiyle tanıştık orada ödül aldı. Ee, nükleer santralde çalışmanın ne, ne demek olduğunu anlayıp... Haklarının tazminatlarını alamayan çalışanlar için mücadele ederken aynı zamanda da nükleer sanallerin kapatılmasını arzulayan birisi. Fakat testis kanseri maalesef. Artık çok şeyini kaybetmiş, başkaları da kaybetmesin diye uğraşıyor. Yani Türkiye'de nükleer santral kuracağız, iş olacak, aş olacak diye düşünen insanlar lütfen ne? biraz bu gerçeği de e, düşünsen. Artı e, doğmamış nesiller içinde nükleer santral büyük bir problem. Çünkü e, bugün işte o e, çok değerli e, okurlarımızdan e, birisinin bana e, maille ilettiği gibi e, çok uzun süreler e, bu e, şey kalacak. E, radyasyonun etkisi, e, bu deprem meseleleri özellikle çok iyi araştırılmalı. Bilinmeyen fay hatları var, e, yani bunun üstüne eğilinmeli. Diğer taraftan Vietnam'a geçmek istiyorum. Vietnam'da da işte 14 e, reaktör kapatıldı. Yine maliyetler e, yüzün yani 14 reaktörden vazgeçildi diyeyim. Yüzde 11'ini karşılayacaktı 2030'da e, bu şeyin e, tüm e, tüketim tüketilen e, enerjinin yüzde 11'ini karşılaması planlanıyordu. Fakat vazgeçti. Yani bir 20 yıl sonra e, imza attıktan 20 yıl sonra faaliyete geçecek bir nükleer santrali vazgeçti bu sene. E, dolayısıyla bizim için de geç değil. Biraz hani iyi değerlendirip tartabilirsek hayal değil yani Türkiye'de nükleer santral yani bu da hükümet söz konusu olduğunda biraz hayal gibi geliyor ama yapılabiliyor böyle şeyler. Evet, yani gelişmekte olan ekonomiler ya da, da daha yani Türkiye'ye yakın bir gelişme düzeyi olan diyelim. Ee, ...ekonomilerde pekala bunun yapılabileceğini Aynen. görüyoruz. Ee, hı hı. Yenilebilir enerjilere yönlendiğini, bütün dünyada böyle bir yönelim olduğunu Kesinlikle. zaten görüyoruz. Ee, dolayısıyla e, tekrardan e, Akkuyu başta olmak üzere diğer nükleer santrallerle ilgili e, yapılan... ...ve üstelik son derece e, risk e, taşıyan, güvenliksiz e, bir ortamda e, kurulduğu anlaşılan denetimden uzak olduğu anlaşılan bu santrallerle ilgili artık daha net bir tablo çıkıyor ortaya. Evet. Son olarak evet. şunu söyleyeyim. Biz Fukushima Fukushima felaketinden sonra Morita, Toshi'ye Morita gelmişti. Ben de onun çevirmenin gönüllü çevirmeyenliğini yapmıştım Japonca'dan. Onun şöyle bir sloganı vardı. Power to the people. Güç ve yetki insana. Afrika'da da şunu gördüm. Diyor ki Amandla. Ben hep yazılarımı Afrika'yla ilgili Amandla'yla yaptım. Bu da biz güç bizde demek. E, diğer taraftan sloganlardan bazıları We are not Protesters but Protectors'tı. Bu çok hmm. anlamlı bir şey. Yani biz protesto etmiyoruz. Bizim e, işimiz e, o değil. E, korumak. Bir de Respect Existence Expect Resistance. Yani şey e, varoluşuma saygı duy, e, direniş um. Peki. Bununla ben. Ben. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim bunu söyleme Peki. fırsatı verdiğiniz için. <gülüyor> Haftaya e, tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.